Günaydın. Haftanın son gününe geldik bile. Güne güzel bir başarı haberiyle başlayalım. Safranbolu'dan Ertuğrul Kasacı, Türk halkına seslenmiş kampanyasında Avustralya Savaş Anıları Müzesi'ne protesto ettiğini söylüyordu. Ertuğrul talebine şu sözlerle dile getirmişti. Avustralya Savaş Anıları Müzesi, 1925 yılında Wallace Anderson tarafından yapılmış Türk bayrağını bir Avusturyalı askerin ayakları altında gösteren bir heykelin mini prototipini müze reyonlarında satışa sunuyor. Türk-Avustralya ilişkilerinin 100. yılında Geribolu'da ve Çanakkale'de Türk insanının Avustralyalı askerlere ve Avustralyalılara gösterdiği saygı ve sevginin karşılıklı olmasını beklemek en tabii hakkımızdır. Bu heykelin derhal satıştan kaldırılmasını talep ediyoruz diyen Ertuğrul'un kampanyası heykelin satıştan kalkmasıyla beraber başarıya ulaşmış. Sıradaki haberimiz Bolu'dan. Kemal Oğuzhan Tedik talebini kaderi ailesine geri verin sözleriyle dile getiriyor. Muhatapları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olan kampanyasında Kemal şöyle diyor. Karaca Kaderi ailesine geri verin. Yaklaşık 2 yıl önce Bolu'nun Mengen ilçesi Pazarköy beldesine ikamet eden Nuran ve Nevzat Bayramoğlu çiftinin ormanda hayvanlarını ararken yol kenarında buldukları Karaca yavrusu 2 yıl sonra ailesinden geri alındı. Yavru birkaç günlükken bulunduğunda annesinin kaçak avcılar veya yırtıcılar tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. Bakıma muhtaç haldeki yavru ailenin sevgisi ve özverisiyle büyütüldü. Hayvancılıkla uğraşan aile ormanla bitişik arazi alanı içerisinde doğal yaşam alanı oluşturup doğaya yabancılaşmadan yaşayabileceği tüm imkanları sağladı. Çiftlik arazisinden ayrılıp ormanda kilometrelerce gezintiye çıkan ve bir çocuk gibi akşam saatlerinde geri gelen yöre halkının da sevgi gösterdiği kadar art niyetli kişi veya kişilerce kapalı alanda tutuluyor gerekçesiyle şikayet edildi. Şikayet üzerine Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri 10 Nisan 2015 tarihinde Kader'i ailesinden aldı. Kader şu anda kafeste tutuluyor ve bir hayli zayıflamış ve bitkin gözüküyor. Hayvanları insanlardan bilinçsiz yaşam etkinliği ayırır. Yuvalar ve barınaklar inşa eder ve kendi dolaysız ihtiyaçlarını ve yavrularının ihtiyaçlarını giderirler. Doğada küçük bir yavru halde bulunan ve zamanla insana alışan Kader, Standart yaşam ihtiyaçlarını artık insana bağımsız olarak karşılayamaz durumda. Dolayısıyla yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde bile bir başına hayatını sürdürmesi mümkün değil. Doğaya tekrar salınması durumunda kısa sürede kaçak avcılar veya yırtıcılara ab olması kaçınılmaz. Kaderin ailesini iade edilmesi için durma sen de bir imza ver diyor Kemal bu başlattığı kampanyada. Muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olan bir kampanyayla devam ediyoruz şimdi. Mehmet Halil Arık, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Aksaray'ın üniversite olmasını talep ediyor. Mehmet diyor ki Atatürk'ün mirası Atatürk Orman Çiftliği'nin gasp edilen arazisi üzerine yasalar çiğnenerek inşa edilen Aksaray'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesini kurmak adına tahsis ve tescillinin sağlanması istemimizdir. Demokrasilerde yasaların üstünde güç yoktur. Birey olarak herkes yasalar önünde eşittir. Hiçbir kişi, zümre, kurum, makam, kaynağını anayasadan ve yasalardan almayan bir hakkı kullanamaz. Kurum ve makamlara tanınan yetkililer, makam sahiplerince bireysel hak olarak görülemez, kullanılamaz. Bu hüküm yönetim kademesindeki kişi ve kurumların tamamını kapsar. Ben yaptım oldu, ben istedim yaparım hükümleri keyfilikler üzerine kurgulanamaz. Demokrasiler keyfiliklerin önündeki en güçlü yasal engellerdir. Hiçbir kişi, zümre veya makam sahibi kendi hak ve yetkilerini yasaların çizdiği sınırların ötesine taşıyamaz, kullanamaz. Hiç kimse kanunlarla belirlenmiş hak ve yetkililerinin ötesinde kendisine ayrıcalıklı misyon yükleyemez. Toplumsal huzurun gereği olarak yasalara en çok uyması gerekenlerin yasaları yapanlar ve yasaları uygulatanların olması gerektiği açıktır. Bu cümleden olarak devlet çarkını çeviren yönetim erki kendisini ayrıcalıklı haklara sahip konumda göremez. Keyfilik demokrasilerin en büyük düşmanıdır. İstediğinde kural koyan, istediğinde kural ve yasa çiğneyen, mahkeme kararlarını hiçe sayan yönetim erkinin demokrasilerde yeri tartışmalı hali gelmişse bu noktada toplumun yasa tanımayan, mahkeme kararlarını hiçe sayan yönetim erkinden taleplerini yüksek sesle isteme hakkı doğmuştur. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı Aksaray'ın üniversite olması talebi de bu hak için dersinde değerlendirilmelidir. Sayılan ve daha pek çok nedenlerle kamu vicdanında açılacak olan bu yaranın en kısa sürede telafisi için gereği yapılmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yakışır biçimde dünya ölçeğinde çağdaş, saygın bir bilim yuvasına üniversiteye dönüştürülmelidir. Lütfen bu talebi her yerde yüksek sesle dile getirelim, paylaşalım. Hiçbir siyasi partilerin bu konuya kayıtsız kalmayacağını inanıyorum diyor Mehmet Halil başlatmış olduğu bu kampanyasında. Ve şimdi Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz. CHP Bursa örgütü Nesli'ye seslenmiş. Nesli işçilerinin işe iadelerinin onaylanmasını talep eden örgüt diyor ki Nesle işçileri aşık grevinde. Nesle gıda fabrikasında çalışırken 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir sebep gösterilmeden işten atıldık. 10 aydır 23 arkadaşımızla beraber tekrar işbaşı yapabilmek için mücadele etmekteyiz. Ülkemizin mahkemeleri haksız yere işten atıldığımızı ve işe iade edilmemiz gerektiğine hükmetmiştir. Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın yerel mahkemede işe iade davaları sonuçlanmış, hepsine işe iade kararı verilmiş, aynı zamanda Nesle sendikal tazminata mahkum edilmiştir. Bugüne kadar 5 arkadaşımız Nesne'nin mahkeme kararına göre verdiği parayı kabul ederek aramızdan ayrılmıştır. Geride kalan 23 arkadaşımız ise işe iadeden başka hiçbir teklifi kabul etmemektedir. Aslında arkadaşlarımızın söylediği şudur. Biz 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir suçumuz yokken ve hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne konulduk. Bugün ise haklılığımız hem kamuoyu vicdanında hem de hukuksal olarak ispatlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle bugün biz işimize dönmek istiyorsak, işimize dönmek istemiyorsak verilecek paketi almak istiyoruz. Ancak bu tercihi nesli yöneticileri değil biz yapalım bizim incinen onurumuz ancak bu şekilde tamir edilebilir. 20 Nisan 2015 tarihi itibariyle açlık grevine başladık. Tekrar işbaşı yapana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bütün emek dostlarının desteğini bekliyoruz diyor CHP Bursa Örgütü. Anlaşılan işe dönerek gerçekten görevlerini ifa etmek istiyor olabilir. Bu işçiler nesnenin dinlemesinde fayda var. Günün son haberine geliyoruz. Kampanyayı başlatan Alparslan Kaya'nın muhatabı ise TT.net. Adil kullanım kotasının kaldırılmasını talep eden Alparslan. Diyor ki limitsiz diye sattıkları internete kota koyup bizleri kandırmalarını engel olalım demiş. Kota konusunda başlatılan çok sayıda kampanyadan biri de bu bakalım bu kota meselesine. İnternet sağlayıcı şirketler bir çözüm bulacaklar mı insanları üzmeden? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Haftaya pazartesi yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.